Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, 2009 yılında Türkiye'nin en önemli 8 doğal tatlı su gölünde yaptıkları su analizlerinde tespit ettikleri zehir etkili siyano bakteri türlerinin bu yıl alınan numunelerde 3-4 kat artış gösterdiğine dikkat çekti. Doktor Kesici, mavi yeşil ayk olarak da bilinen bu siyano bakteri Göllerin çürümeye başladığı uyarısında bulundu. Son yıllarda göllerde yaşanan kuruma, kirlilik ve bunlara bağlı sorunlar nedeniyle mikroskopik su yosunları, mavi yeşil alg gibi isimlerle de alınan siyanobakteri tehlikesinin ciddi boyuta ulaştığını söyleyen doktor Kesici, Türkiye'nin en önemli doğal tatlı su gölleri Eğirdir, Beyşehir, Kova'da Büyükçekmece, Ulubat ve Eber ile doğal tuzlu Burdur ve Bafa gölleri olmak üzere. Toplam 8 gölde yaptıkları su analiz sonuçlarını açıkladı. Doktor Kesici bu toksik etkisi olan su yosunları göllerimizdeki canlıları ve yaşamı yok ederek göllerimizin sonunu hazırlıyor. Kirlilik su seviyesinin azaldığı göllerde çok daha fazla tahrip edici güce sahip. İncelemelerimize göre İğirdir, Kovada, Beyşehir, Ulubat, Eber, Bafa, Burdur ve Büyükçekmece başta olmak üzere irili ufaklı birçok göl ve gölette Mavi yeşil alk istirası yaşanıyor diye konuştu. Tahmin sonuçlarına göre bu türün aşırı artış görüldüğü sularda çözünmüş oksijen oranının 1 mililitre nitrat konsantrasyonu oranında ise 5 miligram litre düzeyine açtığını kaydeden doktor kesici, bu değerlerdeki sular dördüncü sınıf kalitesu. Bu tür suların tarımda bile kullanılmaması önerilmekte. Bu tür siyanobakterilerin ağır metal içermeleri besin zinciriyle tüm canlıların organlarında birikmesi sonucu çok ciddi sağlık sorunlarına da neden olmaktı. Kirli sudan kirli ürün ve yaşam üretilir. Bu göllerimizde su ve dip çamurunu dahi tamamen kaplamış durumda ve çürüyen göller arasında. Göllerimizde koruma kullanımla ilgili tüm yasalar uygulanmalı, kirletici tüm dış faktörlerden acilen kurtarılmalı, mavi yeşil ayk istilasına uğrayan göllerimiz, limnolojik ve ekolojik olarak yaşamlarının son evresi olan Bataklılaşma evresine doğru gidiyor. Sonuç kuruma ve yok oluş diye uyardı. Hindistan'ın güneyinde meydana gelen seller sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu açıklandı. Çok sayıda kişinin de kaybolması nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuluyor. Bölgede etkili olan şiddetli yağmur nehirlerin taşmasına neden oldu. Pek çok köy ve kasaba birçok ev yıkıldı. Kerala eyaletindeki Kottayam ilçesinde de çok sayıda ev sular altında kaldı. Bölgeden çekilen videoda sel suları altında kalan bir otobüsün içindeki yolcuların kurtarıldığı görüldü. Marmara Çevresi İzleme Projesi yöneticisi hidrobiyolog Mehmet Levent Artus Küresel iklim değişikliği ve kirliliğe bağlı olarak Marmara Denizi'nin ısındığını söyledi. Edirne Kent Konseyi ev sahipliğinde Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kurulu'nda iklim krizi ve denizler başlıklı sunumda iklim krizinin denizleri olumsuz etkilediğini belirtti. Türkiye'nin üç tarafını çevirleyen dört farklı karakterde denizin bulunduğunu ifade eden Artus, bunlardan Marmara'nın Özgün bir yapıya sahip olduğunu dile getirdi. Küresel ısınmaya bağlı olarak kara ve denizlerde sıcaklıkların arttığına dikkat çeken artüz şöyle devam etti. Küresel iklim krizi dediğimiz zaman kuraklık bazlı olarak hava sıcaklığının artmasından bahsediyoruz. Aynı oranda da bir doğal klima ortamı olan denizlerde de sıcaklıklar artıyor. Ancak Marmara Denizi özelinde baktığımızda yine kirlenme bazlı olarak küresel ısınmanın 2,5 katı kadar artan su sıcaklıklarına rastlıyoruz. Niye? Çünkü biz Marmara Denizi'ni kirletirken askıdaki katı madde miktarını da arttırıyoruz. Yani Marmara Denizi'nin bulanıklığı artıyor. Siyah bir kabın içinde güneşin altına bıraktığımız su gibi Marmara Denizi ısınıyor. Marmara'da 2000'li yıllardan beri atmosferik farklılıklar görüldüğünü aktaran Artüs şunları kaydetti. Isınma küresel ısınmadan iki buçuk kat önünde gidiyorsa demek ki iki buçuk kat atmosferde ve global olarak ne olacağını çok kaba bir şekilde modelleyebiliriz. Söylenen bir derecelik bir artışta tür çeşitliliğinin belirli bir oranda azalacağı ama Marmara Denizi'nin üst su sıcaklığını iki buçuk derece arttırdığımızda ticari öneme sahip balıklara bakalım. 124 tane farklı türden pat diye sıfıra geliyoruz. Şu anda Marmara Denizi'nin ısınan üst su kütlesinde Marmara Denizi'ne özgü olan bir türe rastlamak mümkün değil. Sadece göçmen türler var. Eğer böyle giderse ve yaptıklarımıza da böyle devam edersek çok kısa süre sonunda Karadeniz'i de Marmara Denizi gibi kaybedeceğiz uyarısında bulundu. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın etkilerini dünyanın dört bir yanında hissediyoruz. Artık insanlar bunun çok farkında. Doğuda Ürdün, batıda İsrail ve Batı Şeria ile sınırlanan bir tuz gölü var. Adı Lut Gölü. Lut Gölü artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesini her yıl yaklaşık 1 metre geri çekilden bir göl. Bu duruma ilişkin farkındalık yaratmak üzere işbirliği yapan İsrail Turizm Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sanatçı Spencer Tunick bir proje kapsamında beyaza boyayla kaplanan yüzlerce çıplak insan